İnannanın tüm çabası Bu ana tanrıça kültünü Tekrar ele geçirmektir Milattan önce 3000'lerde Bu destanların söylendiği tahmin edilebilir Halen ana kadının Gücünün dengede olduğu bir dönemdir Bu tarihlerden sonra Adım adım gerileyen bu kült Ve kültür o kadar acımasızlığa Tabi tutulur ki Kadın daha sonra kendisini Dönemin uygarlık merkezi Bugünün New York'u Nipur'da Musakkatin denilen genel evde bulur. Bir yanda Sümer rahibi, ziguratta kendisine bir harem kurarken, halk içinde genel ev oluşturulur. Milattan önce 2000 2000'lerde yazılan, Enuma Eliş destanında, Tanrıça Taymat, artık korkunç bir cadıdır ve paramparça edilmesi gereken kadını temsil etmektedir. Korkunç bir söylem, gerçekleştirilen mahkumiyeti yansıtmaktadır daha sonrasını tek tanrılı dinler ve burjuva toplum sisteminin bir kafese tıktığı tatlı sesli ve süslü püslü kadın tamamlamaktadır. Tarihsel, toplumsal sistemlerde kadının içine sokulduğu statünün yoğun bir ideolojinin propagandasına tabi tutulması o kadar ilerlemiştir ki, artık bizzat kadın zihni bile buna kader diyebilmekte ve gereklerini yerine getirmeyi kaderin gereği saymaktadır. Tek tanrılı dinler, tanrı emri saymaktadır. Yunan felsefesi, kadını zayıflık etkeni olarak göstermektedir. Kaba bir madde yığını, erkeğin sürdüğü tarlası gibi her türlü alçaltıcı yaklaşım layık görülmektedir. Hiyerarşik sistemle başlayan, kadının içine alındığı statü çözümlenmeden, ne devlet ne de dayandığı sınıflı toplum yapıları izah edilebilir. En temel yanılgılardan da bu nedenle kurtulunamaz. Kadın bir cins olarak değil, bir insan olarak doğal toplumdan koparılıp en kapsamlı köleliğe mahkum edilmektedir. Tüm diğer kölelikler kadın köleliğine bağlı olarak gelişmektedir. Dolayısıyla kadın köleliği çözümlenmeden diğer kölelikler çözümlenemez. Kadın köleliği aşılmadan diğer kölelikler aşılamaz. Doğal toplumun bilge kadını, ana tanrıça kültürü binlerce yıl yaşamıştır. Her zaman yüceltilen değer ana tanrıçadır. O zaman en uzun süreli ve kapsamlı toplum kültürü nasıl bastırıldı ve günümüzün süslü püslü kafes bülbülüne dönüştürüldü. Erkekler bu bülbüle bayılabilirler ama o bir tutsaktır. En uzun süreli ve derinlikli bu tupsaklı kaşılmadan hiçbir toplumsal sistem... ...eşitlik ve özgürlükten bahsedemez. Kadının özgürlük ve eşitlik düzeyinin... ...toplumun bu yönlü düzeyini belirlediği yargısı doğrudur. Daha doğru dürüst bir kadın tarihi yazılmamıştır. Kadının hiçbir sosyal bilimde yeri... ...gerçekçi olarak konulmamıştır. Kadına en saygılıyım diyen bile... ...bunu ancak kadın tutkularına alet olduğu oranda... ...geçerli bir hüküm olarak belirler. Kadın cinselliği dışında... Bir insan dostu olarak günümüzde bile hiçbir erkek tarafından kabul edilemez. Dostluk erkekler arasında geçerlidir. Kadından dost demek, ikinci gün cinsel skandal demektir. Bu yönlü yaklaşmayı aşan bir erkeği bulmak veya yaratmak en temel özgürlük adımlarından biri olarak değerlendirilmelidir. Bu konuyu çözümlemeyi ilerledikçe daha da derinleştirmeye çalışacağım. Hiyerarşik toplumda tecrübeli yaşlıların gençler üzerinde kurduğu baskı ve bağımlılaştırmadan da önemli bahsetmek gerekir. Jerontokrasi diye literatüre geçen bu konu bir gerçektir. Tecrübe yaşlıyı bir yandan güçlü kılarken diğer yandan yaşlılık onu gittikçe zayıf güçsüz kılmaktadır. Bu özellikleri yaşlıları gençleri kendi hizmetlerine almaya zorlamaktadır. Zihinlerini doldurarak bu işlemi geliştirmektedirler. Tüm hareketlerini kendilerine bağlamaktadırlar. Atayerkillik bu olgudan da büyük güç almaktadır. Onların fiziki güçlerini kullanarak dilediklerini yaptırabilmektedirler. Gençlik üzerindeki bu bağımlaştırma günümüze kadar derinleşerek devam etmiştir. Tecrübe ve ideolojinin üstünlüğü kolayca kırılamaz. Gençliğin özgürlük istemi... ...kaynağını bu tarihsel olgudan almaktadır. Yaşlı bilgelerden... ...günümüz bilim adamı ve kurumlarına kadar... ...gençliğe... ...stratejik, hassas denilen bilgilerin... ...en can alıcı kısmı verilmez. Verilenler... ...daha çok onu... ...uyuşturan ve bağımlılığını... ...kalıcılaştıran bilgilerdir. Bilgiler verildiğinde... ...uygulama araçları verilmez. Sürekli bir oyalama... Değişmez bir yönetim taktiğidir. Kadın üzerinde kurulan strateji ve taktiklerle ideolojik ve politik propaganda ve baskı sistemleri gençler için de geçerlidir. Gençliğin her zaman özgürlük istemesi fiziki yaş sınırından değil bu özgür toplumsal baskı durumundan ileri gelmektedir. Ayyaş toy delikanlı kavramları gençliği küçük düşürmek için uydurulan temel propaganda sözcükleridir. Yine hemen cinsel güdiye bağlamak, serkeşliğe çekmek, ezbere katı dogmalara bağlamak, gençlik enerjisinin sisteme yönelmesini engellemek ve düzeni sağlamakla bağlantılır. Özgürlüğe yürüyen bir gençliği tutmak zordur. Gençlik, sistemlerin başına en başta bela olan kesimdir. Tarih boyunca bu, çok iyi bilindiği için eğitim adı altında gençlik kurban edilmekten tutalım akla hayale gelmez uygulamalara tabi tutulmuştur. Hiyeraşik toplumun yükselişinde kadından sonra gençliğin bu duruma düşürülmesi belirleyici rol oynar. Gençliği kontrolü alan düzenin kendini en güçlü hisseden düzen sayması boşuna değildir. Daha sonraki devletçi toplum sistemlerinin tümü gençliğe benzer bir uygulamayı dayatacaklardır. Zihni böyle yıkanan gençlik ...her işe koşturulabilir. Savaş dahil... ...en zor işi meslek edinebilir. En önde... ...tüm zor işlere sürülür. Özcesi... ...yaşlıların... ...saat ve gücünden kaynaklanan... ...gençliği bağımlılaştırma... ...ve güdümleme ilişkisi... ...hızından ve yoğunluğundan hiç kaybetmeden... ...hakim sistemlerin... ...en güçlü sürdürücüleri kılınmışlardır. Tekrar vurgulamalıyım... ...gençlik fiziki bir olay değil... Toplumsal bir olaydır Tıpkı kadınlığın fiziksel değil toplumsal bir olgu olması gibi Bu iki olay üzerindeki çarpıtmaları kaynağına inerek açığa çıkartmak sosyal bilimin en temel görevidir Bu kapsama çocukları da almak gerekir Zaten kadını ve gençliği tutsak kılan çocukları da dolaylı olarak dilediği sistem altına almış sayılır Çocuklara hiyerarşik ve devletçi toplumun yaklaşımının çok çarpık yönlerini açığa çıkarmak büyük önem taşımaktadır. Çocukların anadan ötürü doğru temelde eğitilmemeleri, sonraki tüm toplumsal gidişatı çarpık ve yalancı kılar. Çocuklar üzerinde de muazzam bir baskı ve yalanlamaya dayalı eğitim sistemi kurulur. Çok çeşitli yöntemlerle sistemin daha beşikten, bağımlıları haline getirilmeye çalışılır. Yedisinde neyse yetmişinde de o olur Değişi bu gerçeği dile getirmektedir. Çocuklara doğal toplumun özgür yaklaşımı hep bir hayal olarak bırakılır ve bu hayallerini yaşamalarına hiç izin verilmez. Çocukları doğal hayallerine göre yaşatmak en soylu görevlerden biridir. Bir kez daha vurgulanmalı. Ataerkil ilişkinin güç kazanmasına, bir zorunluluk gözüyle baklamaz. Ayrıca sanki bir kanun gereğiymiş gibi saf bir çıkış değildir. Sınıflaşma ve devletleşmeye giden yolda temel bir aşamayı teşkil etmesi üzerinde önemli durmayı gerektiriyor. Kadın anne hani etrafındaki ilişkinin bir güç-otorite ilişkisinden ziyade organik dayanışma tarzında olması doğal toplumun özüne uygundur. Bir sapmayı teşkil etmez, devlet otoritesine kapalıdır organik oluşumdan ötürü zor ve yalana dayanma ihtiyacı duymaz bu nokta şamanizmin neden ağırlıklı olarak bir erkek dini olduğunu da açıklar şamanizme yakın bakıldığında yanıltma ve güç gösterisi ağır basan bir belsek olduğu hemen anlaşılır doğal toplumun saflığı üzerine yayılacak kurnazca otorite için güç ve mitoloji özenle hazırlanır şaman artık rahipleşme din adamı olma yolundadır Yaşlı atayla ilişkiler ittifaka yönelir. Tam hakimiyet için güçlü avcının adamlarına ihtiyaçları vardır. Gücüne ve av yeteneklerine en çok güvenen grup... ...ilk askeri çekirdeğe dönüşme eğilimindedir. Bu üçlünün elinde giderek değer ve yetenekler birikmektedir. Kadın ananın etrafı kurnazlıkla yavaş yavaş boşaltılır. Evcil düzen gittikçe kontrol altına alınır. Önce kadın... Erkeklerin etkileyici gücü söz geçiren iken yavaş yavaş yeni otoritenin hükmüne girer. İlk güçlü otoritenin kadın üzerinde kurulması rastlantı değildir. Kadın organik toplumun gücü ve sözcüsüdür. O aşılmadan ataerkillik zafer kazanamaz. Daha ötesine devlet kurumuna geçilemez. Ana kadın gücünün aşılması stratejik bir anlama sahiptir. Eldeki veriler Sümer kanıtlanmasında da gözlemlendiği gibi sürecin çok çetin geçtiği anlaşılmaktadır. Tek tanrılı dinlerde yansıtılan Lilith, Hava kadın figürü de sürecin özelliklerini oldukça çarpıcı yansıtmaktadır. Lilith boyun eğmez kadın iken Hava teslim alınmış kadını yansıtmaktadır. Öyle ki, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı iddiası... ...ne kadar bağımlı kılındığının da ölçüsü olmaktadır. Diğer yandan, Lilith şahsında kadına edilen lanet... ...iftira, cadılık, şeytanın arkadaşı, benzeri tüm küfürler... ...büyük çekişmenin varlığını kanıtlamaktadır. Bin yılların bu yönlü kültürünü, düşünce ve inançlarını ele vermektedir. Kadının toplumsal alt edilişi çözümlenmeden daha sonraki erkek egemen toplum kültüründeki temel özellikler doğru anlaşılamaz. Erkekliğin toplumsal kuruluşu akla bile getirilemez. Erkeğin toplumsal kuruluşu aşılmadan da devlet kurumu çözümlenemez. Devletle bağlantılı savaş ve iktidar kültürü doğru tanımlanamaz. Konu üzerinde yoğunca durmamızın nedeni, daha sonraki tüm sınıflaşmaların sonucu olarak gelişen, Korkunç tanrı kişilikler ve her türlü sınır, sömürü ve can almalarına gerçek bir açıklık kazandırmaktır. İnsanlığın lanetine, siyasal iktidar, devlet, kutsal paradigmasıyla bakılırsa, insanlık zihniyetinin en kirli karşı devrimi gerçekleşmiş olacaktır. Gelişende bu olmuştur. Buna ilerlemenin zorunlu etkeni denilmesi, Marksizm de dahil karşı devrimlerin en tehlikelisidir tarihin bu açıdan kesinlikle eleştiri süzgecinden geçirilip doğrultulması sağlanmadıkça yapılacak her devrim kısa sürede karşı devrime dönüşmekten kurtulamayacaktır önce kadının onunla birlikte gençlerin ve çocukların doğal toplum dünyasının yıkılması üzerinde güce ve yalana dayalı bir hiyerarşinin kurulması yeni toplumun hakim biçimi haline gelirken bu süreçle iç içe diğer bir köklü karşı devrim gelişir. Doğaya ters düşme, tahribe yönelme süreci. Avcı, savaşçı tarzı olmadan toplumun yaşayıp gelişemeyeceği doğru bir varsayım değildir. Etle beslenmeyen hayvan türleri etle beslenenlerden binlerce kez daha fazladır. Çok az sayıda tür etle beslenir. Doğaya derinliğine bakıldığında Hayvansal yaşam için öncelikle zengin bir bitki örtüsü oluşmaktadır. Hayvansal gelişme, bitkisel gelişmenin bir sonucudur. Diyalektik ilişki böyledir. Çünkü ilk hayvanın yiyecek bir hayvanı yoktur. O bitkiyle beslenecektir. Etle beslenmeye bir sapma gözüyle bakmak gerekir. Eğer tüm hayvanlar birbirini yeseydi canlı hayvan türü hiç oluşmazdı. Bu evrim kuralına da aykırı bir gelişmedir. Doğanın esaslı eğilimlerinden her zaman sapmalar çıkar. Ama sapmaları esas haline sokarsak hangi türe ilişkinse o türün soyu kurur. Bu olgunun en çarpıcı ifadesi toplumsal olmamak kaydıyla çift cinsellik yaşayanlardaki durumdur. Herkes çift cinsel dolayısıyla homoseks ilişkilerinde olursa insan soyu kendiliğinden kurur. Bu kısa izah bile avcı ve savaşçılığa dayalı toplumsal gelişmenin çarpıklığını gayet iyi dile getirmektedir. Sadece maddi açıdan değil, öldürme kültürünün manevi sonuçları çok daha ağırdır. Hayvanları ve hem cinslerini öldürmeyi bir yaşam tarzı, zorunlu savunma dışında olarak kültürleştiren bir topluluk artık savaş makinasını geliştirmek için her türlü alet ve kurumsal düzeni geliştirmeyi temel alacaktır devlet en temel güç kurumu olarak hazırlanırken savaş okları, mızrakları ve baltaları en değerli araçlar olarak icat edilip geliştirilecektir doğal, ana toplumdan çıkan aferkil toplumun tarihin en tehlikeli sapması olarak gelişmesi günümüze kadarki tarihin korkunç öldürme ve sömürme biçimlerinin de özüdür bu gelişme bir kader ve ilerlemenin zorunlu koşulu olması şurada kalsın tam bir sapma halidir. Aslanın krallığına benzer bir gelişme oluyor. Yine yılan fare diyalektiğine benziyor. Daha şimdiden devlet teorilerine yılan fare teorisi demek doğruya daha yakın bir değerlendirmedir. Çoğu erkeğin soyadı aslandır. Öyle olmak çok özenir bir husustur. Soruyorum, kimi yemek için? günlerde çok kıt bilgilerimle, Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü serisinin son filminin 11 Oscar ödülü aldığını öğrendim. Filmin özü, iktidarı temsilen yüzüğün yok edilmesiymiş. ABD'den beklenen bir sanallık. Belki de iktidarın maskesi düştüğü için bir ön tedbir veya... Daha ince küresel uygulamalar için bir beyin yıkama aşaması Yeni paradigmaların oluşturulma dönemi Hazırlıklar olsa gerek Akıllılar Çünkü klasik iktidarın gerçek yüzünün açığa çıkması halinde hiçbir gücünün kalamayacağını çok iyi bilmekteler Dünyayı yöneten hakim güçler Tanrısallıklarının gereğini Her şey bilgilere dahilindedir Kur'an'da Tanrı'nın bir kıl kadar yakınlığından bahsedilir yapmayı, kusursuzca geliştirmeyi en temel görevleri sayarlar. Avcılık ve savaş kültürünün varacağı durak askeri örgütlenmedir. Askeri örgütlenme doğal etnik toplumun dağılması oranında gelişir. Kadın ana etrafındaki örgütlenme, soy, gen, akraba, ön ilişkisini geliştirirken askeri örgütlenme bu ilişkiden kopmuş güçlü erkeklere esas alır. Artık bu gücün karşısında hiçbir doğal toplum biçiminin karşı duramayacağı açıktır. Toplumsal ilişkilere toplumsal zor buna medeni ilişki de denilmektedir girmiştir. Belirleyen güç zorun sahipleridir. Böylelikle özel mülkiyetinde yolu açılmaktadır. Mülkiyetin temelinde zorun yatması anlaşılır bir husustur. Zorla ve kanla ele geçirme benlik duygusunu aşırı güçlendirir. İlişkilere hükmetme olmadan Zor aracı geliştirilip uygulanamaz Hükmetme ise Sahip olmayla bağlantılıdır Hükmetmenin içeriğinde Sahip olma bir diyalektik ilişkidir Sahiplik de Tüm mülk düzenlerinin Öznesidir Artık topluluğa Kadına, çocuğa, gençlere Verimli av ve toplayıcılık alanlarına Mülk gözüyle bakma dönemi açılmaktadır Güçlü erkek bütün ihtişamıyla ilk çıkışını yapmaktadır. Tanrı kral olmaya az kalmıştır. Şaman rahip artık bu yeni sürecin mitolojisini oluşturmak için iş başındadır. Yapılması gereken iş bu yeni oluşumu muhteşem bir gelişme olarak hükmedilen insanın zihnine yerleştirmektir. Meşruiyet savaşı en az çıplak zor kadar hünerli çaba gerektirmektedir insanın zihnine böyle bir inanç yerleştirilmeli ki mutlak bir kanun değerinde olsun. Bütün sosyolojik veriler hükmeden tanrı kavramına bu süreçte erişildiğini göstermektedir. Doğal topluma eşlik eden totem inancında hükmetme ilişkisi yoktur. Klanın simgesi olarak tabusaldır, kutsaldır. Klan yaşamı nasılsa simgesel kavramsallaştırması da öyle yansıtılmaktadır. Klan örgütlenmesinin hayatı ve kurallarına sımsıkı bağlanmadan yaşam düşünülmemektedir. Dolayısıyla varlığının en yüksek, en yüce yansıması olarak totem, dokunulmaz ve kutsal sayılacaktır. Hürmet edilecek, saygı gösterilecektir. Nesne olarak en yararlı eşya, hayvan ve bitkilerden seçilecektir. Doğada klana yaşamsallık veren nesne ne ise ona inanılacak ve simgesi sayılacaktır. Böylelikle doğal toplumun dini de doğayla bütünlük arz etmektedir. Bir korku kaynağı değil, güçlendirme unsurudur. Kişilik ve güç kazandırmaktadır. Yeni toplumda yükseltilen Tanrı ise totemi aşacaktır. Kamufle edecektir. Dağların doruklarında, denizin diplerinde, göklerde ona mekan aranacaktır. Hakim gücü vurgulanacaktır. Yeni doğan efendiler sınıfına nasıl da benziyor... Eski ahitte dolayısıyla İncil ve Kur'an'da Tanrı'nın bir adı Rab, Efendi anlamındadır. Yeni sınıf kendini tanrısallaştırarak doğmaktadır. Diğer Tanrı adlarından en tanınmış olanı olan El Elohim, yücelik anlamına gelip çöl kabileleri üzerinde yükselen atayı, şeyhi müjdelemektedir. Ata erkirliğin doğuşuyla yeni Tanrı'nın doğuşu kutsal kitapların tümünde, Çarpıcı bir iç içeliğe sahiptir. Homer'in İlyadası'nda, Hintlilerin Ramayana'sında, Finlilerin Kalabela'sında hep böyledir. Zihinlerde yeni toplumun meşruiyeti sağlanmadan yaşama şansı zordur. Hiçbir yönetilen toplum birimi inandırılmadan uzun süre yönetilemez. Zorun yönetimdeki etkisi anlıktır. Kalıcılığı inanç sağlamaktadır. Tarihin Sümer örneği, bu yöndü eldeki ilk yazılı orijinali içermesi açısından incelenmesi hayli ilginçtir. Sümerlerdeki tanrı yaratımı harikadır. Özellikle ana tanrıçalığın yıkılması, ata tanrının egemen kılınması tüm destanlarının özünü teşkil etmektedir. Inanna ile Enki, Marduk ile Taymat'ın mücadelesi baştan sona destanlarını işgal etmektedir. Daha sonraki tüm destanlara ve kutsal kitaplara yansımış bu destanların sosyolojik incelenmesi önümüze muazzam bilgiler sunmaktadır. Tarih boşuna Sümerlerden başlatılmıyor. Dinleri, edebiyat destanlarını, hukuku, demokrasiyi, devleti, Sümerlerin yazılı tabletlerine dayalı olarak çözümlemek, belki de sosyal bilime çıkış yaptırabilecek doğruya yakın temel yollardan biridir. Ataerki zihniyetin yaşadığı bu karşı devrim, belki de tarihin yaşadığı en büyük çarpıtma, saptırma girişimidir. İnsan, toplum zihninde öylesine kök salmıştır ki, halen bu etkinin aşılmasının kenarından bile geçemiyoruz. Halen Sümer rahipleri bize hükmediyor. İcat ettikleri devlet kurumları ve meşruiyet ifadesi olarak kurguladıkları tanrılar göz açtırmamasına bizi yönetmekte. Temel görüş açılarımıza, paradigmalarımıza hakim olmaktadırlar. Albert Einstein'ın, alışkanlıkların, geleneklerin gücü, atomu parçalamaktan daha zordur deyişi en çok da bu ilişkiler için söylenmiş gibidir. Bu söylem değil midir ki, halen uygarlığın, devletin doğuş beşiği, Sümerlerin, kutsal rahip sarayları zikuratlar yurdunda, Fırat Dicle arasında Irak'ta, o icatlardan beri dinmeyen acımasız savaş ve sömürü hiçbir insanlık ölçüsüne sığmadan devam ediyor. Demek ki atayerkil toplum ve devletleşmesi insanlığın hayrına olması şurada kalsın en büyük baş belasıymış. Bu yeni araç bazen kar topu bazen nar topu gibi giderek etrafını yıkarak büyüyecek ve kutsallar kutsalı gezegenimizi oturulamaz hale getirecektir. Eski ahit, devletin çıkışını denizden çıkan bir canavara, Leviathan'a benzetir. Demek ki kutsal kitabın bir yanı da büyük doğruyu tespit etmiş. Leviathan'da baş etmek en temel kaygı olarak sürekli vurgulanır. Bu canavar kontrol edilmezse herkesi yer der. Şematik olarak göstermeye çalıştığım bu toplumsal kültürün, coğrafya ve tarihsel temellerini en iyi Zagros-Toros dağ sisteminin eteklerinde ve uzantısı ovalarında görmekteyiz. Son buzul döneminin sona eriş tarihi olarak M.Ö. 20.000'lerden itibaren gelişim gösteren kadın ana odaklı doğal toplumun güçlü izlerine ve kalıntılarına yoğunca rastlanmaktadır. Ortaya çıkan heykelciklerde, evcil düzende, dokuma ve el değirmeninde hep kadın izini bulmaktayız. Dil yapısının dişil karakteri, İlk tanrıların Tanrıç olması anaya dayalı doğal toplumun güçlü izlerini taşımaktadır. M.Ö. 4000'lerde ataerkil otoritenin gelişmesini hızlandırdığı gözlemlenmektedir. Yeni toplumdaki askeri mahiyetler güç kazanmış olup yoğun kabile çatışmaları imha ve boyun eğdirmelerin izlerini yoğunca görüyoruz. Aşiretlerin halen varlığını sürdürmesi bu dönemin ...ne çetin geçtiğine tanıklık etmektedir. Ataerkillik, oraya yayılıp sınıplaşma ve devletleşmeyi doğurmaktadır. Milattan önce 3000'ler, site devletin tarihte ilk doğuşuna tanıklık etmektedir. En parlak örneği, Uruk sitesidir. Gılgâmeş destanı, özünde Uruk sitesinin kuruluş destanıdır. Denilebilir ki, tarihin en büyük devrimi, ...bu site kültürünün çerçevesinde yaşanmıştır. İnanla Enki kurgusu... ...kadın ana toplumuyla... ...ataerkil toplumun çekişmesini... ...görkemli bir şiir diliyle yansıtmaktadır. Gılgâmeş Destanı... ...kahramanlık çağının... ...her toplumda görülen örneğinin... ...şahane ve ilk orijinal yapısını dile getirmektedir. İlk şehirli barbar çatışmasını da burada görmekteyiz. Kadın hala yenilmiş olmaktan uzaktır... Ama güçlü erkek, askeri mahiyetiyle artık toplum üzerinde hükümranda adım adım alıştırılmaktadır. İdeolojik kurgusuyla, dinsel kurumlarıyla ve ilk hanedanlık ve saraylarıyla uygar toplumun şafağı atmaktadır.